Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Bursa'nın İznik ilçesinde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dünyanın şu anda kuraklıkla karşı karşıya kaldığını söyledi. İznik Belediyesi İzzet Peşe Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde İznik Batum Kültür Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katılan Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ilk olarak terör olaylarına değindi ve sonra da dünyadaki 80 ülkede Su sıkıntısı çekildiğini ve çare bulunamadığını anlattı. İnanın dünya kuraklıkla karşı karşıya, dünya insanının insana duyduğu nefret duygusuyla karşı karşıya diye konuştu. İznik barajı için çalışmaların hızlandırılması konusunda girişimlerimiz olacak dedi. Ne yazık ki hali hazırda Türkiye'de aşırı miktarda su isteyen tarımsal ürünler uygun olmadığı koşullarda toprağı öldüren, suları kirleten kimyasal girdilerle devam ediyor. Gün olmuyor programı programımıza derelere karışan kimyasal ilaçlardan ve tarlalardan gelen azot ve fosfor deşarjı sonrası tükenen oksijen nedeniyle kitlesel balık ölümlerinden söz etmeyelim. Bütün bunlar olurken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in Türkiye sularını korumak için başkaca ve bütüncül önlemler almasını bekliyor vatandaş. Ordu'da gece etkili olan Sel ve Heyelan nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi. Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz'de etkisine sürdürmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Evleri çökmek üzere olan iki kardeşin art arda kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi haberlerde. Sabahtan Mustafa Kırlağ'ın haberine göre ordunun Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Gürgentepe ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Perşembe ilçesinde Akçova deresinin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı gitti. İlçeye ulaşımını sağlayan Akçova köprüsü de yıkılma tehlikesi geçirince kapatıldı. Karadeniz sahil yolundaki Nefise Akçelik tüneli çıkışında heyelan nedeniyle de yine yol trafiğe kapandı. Altınordu ilçe merkezinden geçen Çivil Deresi ise taştı. Perşembedeki İmeçli mahallesinde heyelan nedeniyle evi çökme tehlikesi geçiren Kani Baştürk, 72 yaşında korkudan kalp krizi geçirdi öldü. Baştürk'ün ölümünden etkilenen kardeşi emekli öğretmen Ergün Baştürk de 60 yaşında yine aynı şekilde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ekili arazilerin hasar gördüğü selde birçok kümes hayvanı da sulara kapılarak öldü. Akçova mahallesinde evi sular altında kalan Gül Kurucu ki 71 yaşındaydı kendisi. Yağmur gece saat 2'de başladı diyor ve 6'ya kadar devam etti. Biz evin üst katında mahsur kaldık. Ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz metrekareye 300 kilogram yağış düştüğünü ve ona yakın evin yıkıldığını duyurdu. Artvin'in Şafşat ilçesinde de aniden bastıran sağanak yağışı hayatı felç etti. Aralıksız yaklaşık 30 dakika yağan yağmur ilçe merkezinde. Armutlu Mahallesi'nin yolunun kapanması neden olurken Söğütlü Mahallesi'nde de ulaşımı zaman zaman engelledi. Belediye görevlileri Armutlu Mahallesi'nde sel nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Söğütlü Mahallesi'nde oluşan sel tahribatları da giderilmiş durumda. Orta ve Doğu Karadeniz'in uzun süredir devam eden sağnak ve gök gürültülü sağnağın gelecek günlerde etkisini sürdüreceği de söyleniyor. Bunun toprağı doygun hale getirebileceği söyleniyor. Düşecek yağışların hızla yüzey akışına geçerek yine sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara devamında neden olabileceği kaydedildi açıklamada. Başta Rize ve Ordu olmak üzere Samsun ve Trabzon'un doğu kesimleri, Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinde vatandaşlar Ve ilgilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Bütün bu felaketlerle fosil yakıtların artık katil olduğunu idrak edip küresel iklim değişikliğinin nasıl her yerde ve yerelde de vurduğunu anlatıp topyekun bir fosil yakıtlardan arınma stratejisinin güdülmesi gerekiyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Suriye'de savaş başladıktan sonra göçe gönderilen kenanakların geri dönmediğini tespit edince üreme istasyonlarında bulunan hayvanların bu sene göçe gönderilmemesine karar verildi. Karar doğrultusunda 217 kenanak kafesi alındı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre bakanlık yeni doğan kenanakların cinsiyet tayinini de yapacak. Kenanak istasyonundaki kayalık ve ahşap yuvalarda üreyen kuşların 179 adedinin ergin, 38 adedinin de yavru olduğu tespit edildi. 2016 yılı üreme döneminde istasyonda toplam 35 yuva da üreme gözlendi. Kelaynak türünde dişi ve erkek bireylerin harit edilmesi son derece zor. Bu ayrım kan ve tüy örnekleri alınarak laboratuvar ortamında ancak yapılabiliyor. Bu amaçla 2016 yılında yeni yavruların da koloniye katılmasıyla halkalanan 38 kelaynak yavrusundan kan ve tüy örnekleri de alınarak Yavruların cinsiyeti belirlenecek. Umuyoruz geri dönmeyen kral aynaklar Yemen'de bir koloni oluşturarak artık soylarını orada devam ettiriyorlardır. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegeğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesnunan Uygar Öze ismi.